Yahudiler, Hristiyanlar bir temel üzerinde değiller dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir temel üzerinde değiller dediler. Oysa hepsi kitabı okuyorlar. Kitabı bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada hükmü Allah verecektir.